2 Kasım 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insane lefî hüsr İllellezine amenü Ve amelü salihati Ve bil hakkı Ve tevâsavbil sabr Sadakallâhul azim Evet bu hafta Soru cevap niteliğinde İlnimiz nispetinde sorulara cevaplamaya yönelik bir sohbet yapacağız inşallah. Sorularımızı alabiliriz. Buyur İdris kardeşim senden başlayalım o zaman. Hocam sınav konusunun e, hani insanın kendi kendisiyle olan bir şey midir? Amaç kendini tanıması mıdır? Sınavdan kasıt burada tam olarak nedir? İnsanın sınavından ne anlamamız lazım? Evet, i̇nsanın sınavdan geçen şeyi tam olarak ne anlamamız gerekiyor? Evet. Diğer soruldu, sorayım mı hocam yoksa? Buyurun. Ee, Ayen sabide <gülüyor> istek <gülüyor> e, suretler konusunu da hani her an yeni bir suret oluşturuyoruz kelimelerle ya da düşüncelerle. Ağzınızdan çıkan kelimelerle. Çıkan, evet. Bunların yani tamamının bir, bir tek seferde mi istiyoruz? Ee, yoksa bir hani buradaki isteğin. Bütün detaylarıyla mıdır ayağın sabitlediği istek? Evet. Anlatabildim bilmiyorum. Tamam anladım. Ee, anladığım kadarıyla inşallah ifade etmeye çalışayım. Önce ilk sorudan başlayalım. Sınav e, insanın sınavı nedir? Şimdi biz bu e, dünya hayatında e, başı boş bırakılacağını mı sanıyordunuz? Diye Allah-u Teala hitap ediyor. Burada başı boş bırakılma olayı yok. Buraya biz bir imtana geldik. Nasıl imtana geldik? daha önceki sohbetlerimizden de bilgilerimizden de yararlanarak şöyle ifade edelim Allahu Teala insanı Resulullah Efendimizin beyanı üzerine Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti buyuruyor. Burada yani bir kemalat üzere halk edilmekten demür oluyor. Yani zaten halife olmanın amacı da gayesi de o kemalat olması gerekiyor. En son yaratılan insan kamil bir şekilde yaratılan bir varlık Burada e, ahseni takvim olarak yani en güzel şekilde yaratıldığını, sonra esfeli sahfeline indirildiğini beyan ediyor. Yani aşağıların aşağısına. Burada daha önceki sohbetlerimizde de bunu çok detaylıca işledik ama kısa özet olarak söyleyelim. Esfeli sahfeine inmek inmek nasıl oluyor diye sorduğumuzda şöyle cevap veriyoruz. O esfeli sahfeine inmek yani o Kemalat üzere yaratılmış olduğumuz kemalattan habersiz bir hale, bir gaflete, bir cahilliğe düşme hadisesi var. Aşağıların aşağısına inmek. Bu nasıl oluyor? İşte bunu da dedik ya, terkibimizden kaynaklanan etkiler, ebeveynden kaynaklanan etkiler, anne babadan genetik yollarla aldığımız etkiler, çevrenin yetiştiriş tarzı, eğitim düzeyi gibi... Sebepler işte doğduğu ülke, toplum vesaire, şartlanmalar, değer yargıları, bütün bunlar kişiyi bir kalıba sokuyor. İşte bu kalıpta esfeli safilin halinden tekrar kişi bir yolculuğa başlıyor. Yani ben neyim, ben kimim, ben niye yaratıldım sorularını sormakla birlikte işte o kendi özündeki hakikatindeki ahseni takvim olma halini yakalamak için bu, bu sefer bir seyri sülük diyoruz işte bir yolculuk başlıyor ve terakki diyoruz yani yükselme başlıyor burada e, esveli tekrar ahseni takvimine bir e, <gülüyor> yükseliş başlamış oluyor bu yükseliş esnasında tabi hem e, bunu başlamanın ilk noktası Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi nefsini bilen e, Rabbini bilir hadisi şerifinden işaretle kişi başlaması gerekir diyoruz. Kendini tanımanın yolu budur. Yöntemi budur. Ve kişinin nefsini tanıma gayretlerine giriyor. Nefsini tanıdıktan sonra Rabbini biliyor. Yani Rabb ismi ile kendisine olan terkibi. Rabbi has diyoruz buna da. Bunu biliyor. Bu Rabbi Has cihetiyle Rabbini tanımış oluyor. Daha sonra da bütün bu mevcudatın Rabbi olan Rabbül Alemini tanımak Üzere bir seyrusülük yapmış oluyor ve bu noktada kemalete ulaşıyor işte bu seyrusülükü Rabbül Alemini tanımakla burada işte sınav insanın sınavı e, bu kemaleti bu dünya hayatındayken bulmak yani kendisine e, yerleştirilmiş olan bil kuvvet bulunan özellikleri bil fiil zuhura getirip açığa çıkarıp Kendisi ne için yaratıldıysa o yaratılış gayesinin bilincinde olmak. Bakın bütün mevcudat ne için yaratıldıysa yaratılış gayesine gayesine hizmet eder. Bilse de bilmese de. Yani herkes Rabbinin e, perçeminden Rabbinin eli perçeminden tutmuştur herkesi yani. Dolayısıyla bütün mevcudat varlık e, zaten Rabbinin e, elinin altında perçemi onun elinin altındadır. Burada bazı e, insanlar bunun farkına varırken, bilirken bazıları bilmez. Ama bilmese de yine yaratılış gayesine hizmet eder. Kulun, o ayrı. Kulun ihtiyarı yoktur. Hakikat boyutunda kulun ihtiyarı yoktur. Şeriat boyutunda vardır. Vardır. Ayıralım onları. O gölge örneğinde olduğu gibi gölgesi yani farkında olmasa da gölgesi. Yani şimdi şöyle, farkında ol, yani farkında olmak zaten amaç bu işte, bu dünya hayatında bunun farkına varmamızı istiyor Allahu Teala bizde. Yani yaratılışımızın ne için yaratıldığımızın farkına varıp o yaratılış gayemize hizmet ederken işte bu yaratılış amacımıza hizmet ettiğimizi bilmemiz. Mesele bu zaten yani. Ne için yaratıldığımızı anlayıp idrak edip bu amaca bilerek bilincinde yapmak. Bir şey değişiyor mu? Bu farkındalık değişiyor. Yoksa o insan zaten ne am amaca hizmet etmek için yaratıldıysa zaten o amaca hizmet edecek. Ama neden onu yaptığını neden, niçin, nasıl sorularının cevabını bulmuş oluyor bu sefer işte. Yani neden yapıyorum ben bunu? Niçin yapıyorum? Kendindeki yaratılış özelliğinden kaynaklanan meselelere bağlantılarını kuruyor. He, bu böyle olduğu için. Bundan bundan dolayı benim özelliğim bu olduğu için benden bu zuhur etti. Açığa çıktı. Bu sefer bunun farkında varıyor işte insan. Yani farkında olmak diyoruz ya, farkındalık. Farkındalık. <gülüyor> bu manada işte kişi sınavını, yani sınav sınav derken şimdi imtihan, fitne, Arapçada fitne kelimesi de bir imtihan, sınav anlamlarına geliyor. Burada sınavımız yani kişisel olarak bizim bir sınavımız olmasıyla birlikte biz de etrafımızdaki diğer varlıklarla da sınav ediliyoruz. Yani bir hem kendi kendimize bir sınavız, hem de mal, eş, dost, çocuk, eş, anne, baba vesaire. neyse. Herkes de aslında yine onlar da bir sınav. Çünkü onlarla da sınanıyoruz. Zıttanlı. Yani her tüm varlıkla, münasebetimiz olan tüm varlıklarla sınavı sınanmaktayız. Tabii eşimizle de sınavınırız. çocuğumuzla, komşumuzla sınanırız, malımızla sınanırız, makamımızla, mevkimizde sınanırız vesaire. Aklımıza ne gelirse yani, her şeyimiz dolayısıyla bize ne oluyor, bir, bizim için bir sınav oluyor. Karşıda gitmiyoruz. Tabii aslında burada karşılık bir ilişki de var. Yani biz nasıl ki bizim için falan kişi, A kişisi bir sınav oluyorsa, bizde o A kişisinin sınavı olmuş oluyoruz burada. Onun da sınavı oluyoruz. Hakikatte isimlerin çarpışması <gülüyor> değil mi? Zaten mesele o. Alemde ceryan eden bütün hadiseler Allahu Teala'nın isimlerinin birbirleri dedik ya birbirleriyle çarpışması sevişmesi, tanışması münasebeti. münasebeti. Zaten hakikat bu. Çünkü bütün mevcudat, mashar dediğimiz e, o isimlerin tecellilerinin, tecellilerinin gözüktüğü yerler olduğu için allah Teala'nın isimlerini tecelli ettiği ve gözüktüğü yerler olduğu için biz bunlara masar diyoruz. Dolayısıyla işin hakikatinde o boyuta çıkarsak isimler boyutunda her şey isimlerin e, münasebeti. Evet. Birbirleriyle de olan münasebeti. Ama biz burada birim olarak yani aşağıya indiğimiz zaman bireysel olarak ben, sen, o diye ayrıma girdiğimiz zaman burada müstakilen tabii ki bir sınavımız var. Burada bir bu, bu, bu hakikati de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani madem her şey esmalardan zuhur etmiş o zaman e, ben yokum, o var. Dolayısıyla sınav o eden, o yapan o seyrebilirim, ne olursa olsun deyip her şeyi bıraktım. Saldım çayıra, Mevlam kayıra denmiyor işte orada. Çünkü birim olarak bir sorumluluğumuz var. Allahu Teala şeriat getirmiş, Resulü Nebi'yi göndermiş ve onlar aracılığıyla gönderdiği şeriattan bizi sorumlu tutuyor. İnsan olduğumuz için diye. Tabii insan olduğumuz yani insan ve cinler burada sınava tabi tutulanlar. Diğerlerinde bir şey yok. Diğer mahlukatta yok. Evet. Onlar, onların bir sınavı yok yani onlar için geçerli değil. Ne derece onların... yani sarılmayan Allah'ın hem varlığını hem birliğini den tanımakta zorlanır o zaman. öyle mi? Tabii sebep mutlaka sebeplere sarılacağız, sebepleri tanıyacağız. Yani sebeplere teşekkür <gülüyor> etmeyen Allah'a teşekkür. Ederim. Tabii hakiki manada sebeplere teşekkür etmeyen, şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Naqiz kalır. Yani ben onu bunu tanımam Bana her şeyi Allah veriyor Kimmiş o Ali Veli Hasan Hüseyin Hiçbirini tanımam bana veren Allah derse Oradan gelen yani Ali'den Veli'den Hasan'dan Hüseyin'in elinden gelen Bir e, nimete Ali'ye Veli'ye şükretmeyip de Ben Allah'a tanırım Allah'a bilirim e, Derse onlara şükür etmem Teşekkür etmem derse bu da makisiyet Olmaz böyle bir şey Yani orada Allah o sebepten gönderdiği için O sebeple teşekkür gerekiyor Hangi sebebin elinden geldiyse onun nimet. Sebebe de teşekkür etmesi lazım. Zaten sebebin sebebi halk eden Allah. Sebep bir perde değil mi zaten? İşte mesele bu açıdan bakılırsa sebep bir perde. Sebebi o perde olan sebebin arkasında zuhur eden, Müsebbibi. tecelli eden Allah değil mi? Müsebbibi. Müsebbibi ne? Müsebbibi görmek, sebebe takılmamak. Perde Hocam bileceksin ama arkasındakini unutmayacaksın. Unutmayacaksın. Tabii perdeyle kabul edeceğim. Sınav şeylik yani tırnak içinde söyleyeyim sınav kelimesiyle bu e, her an her sebep her olayyı karşılaştırılsa aslında her an bir sınav. Evet. Her anda hani, hani bunu sınav diye anlatma sınavı kaybetme ve kazanmak konusunda yani ben her anın esma tecellisi olduğunu fark etmek edersen bu e, kazanmaktır. Fark etmezsen kaybetmektir mi, midir sınav? Şimdi e, kaybetmek ya da kazanmaktan neyi kastettiğimiz önemli. Bu bir. Şimdi kaybetmek derken e, cehenneme gitmek e, cennet ve cehennem söz konusuysa kaybetmek veya kazanmak yani mekansal olarak gidilecek son durak kastediliyorsa bu manada bir e, soru soruluyorsa kaybetmek ya da kazanmak sınavın hedefi diyeyim o zaman. Sınav, yani esas şeyi nedir? Yani ben cennet ve cehennemden kastetmemiştim ama hani yaşamdaki bizim sınavdan anlamamız gereken şey nedir tam olarak? yani? Şimdi o zaman şöyle diyelim. Yani bu sınavdan anlamamız gereken şey aslında işin hakikatini görmek, çözmek, bilmek, idrak etmek. Biz sınavdan bunu anlamamız lazım. Ha Bu hakikatinde işler işlediği zaman sonucu bizi üzen bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Fatıma Şazeli'nin sözüydü değil mi? Cehenneme ariflerden de girecekler var. Şimdi bu Arif olmasına rağmen bu kişi, Arif olmasına rağmen, bilen kişi olmasına rağmen cehenneme giriyor. Veyahut da cehenneme bir adım kala cehennetlik, bir adım kala cehennemlik de olabiliyor. Resulullah Efendimiz'in hadis-i geçtiği gibi ömrünün sonlarına doğru kaderi öne çıkar gelir, evet. cennetlik ameller yapmışken cehenneme gidecek fiiller işler ve akibeti cehennem olur diye öyle bir hadis-i şerefi de var tabi. Evet. Burada şunu anlamamız lazım, yani sonuç değişmeyecek de, biz o mekanizmayı çözebiliyoruz mu? Sınavdan aslında bunu anlamamız lazım. Evet. Yani o işleyen mekanizmadan haberdar olabiliyor muyuz? Hatırdan Bunun idrakine varabiliyor muyuz? Olup olmama esas sınav olmadı. Yani esas amacımız o zaten. Onu bilmemiz lazım. Yani bakın burada hani cehenneme girecek ariflerden anlatırken o arif arif olmasına rağmen cehenneme giriyor. Ama mekanizmayı çözmüş mü? Çözmüş. Mekanizmayı çözmüş. Ama ee, çözmekle birlikte bir cehenneme de uğraması var. Orada bir, bir süre bulunması da gerekiyor. Arif arif olması onu direkt cennete götürmemiş. Arif olmasına rağmen cehenneme de düşme ihtimali var demek ki. O zaman mesele o Allah'ın işleyen sistemini çözmek. Bilmek. Bakın Hz. Ali ne diyor? Herkes e, sonundan korkar. Ben ise başından korkarım diyor yani başından korkarım derken neyi kastediyor İşte o e, levh-i mahfuzda yani benim ilk e, ayağını sabitemde ben ne yapmışım neyi tercih etmişim ayağını sabitem ne üzere kurulmuş ben Allah'tan neyi talep etmişim ki Allahu Teala ona göre bir ayağını sabite bana belirlemiş ben ondan korkarım diyor çünkü baş ne ol, neyse son zaten ne olacak değişmez bu hakikati idrak ettiği için Hazreti Ali herkes sonundan korkarken ben başımdan korkarım diyor. Çünkü başımda tercih ettim ben zaten. Onun değişme ihtimali şansı var mı bir daha? Yok. İş bitti. Baştan ayağını sabite dediğimiz hakikat yani biz neyi tercih ettiysek, neyi talep ettiysek Allah-u Teala da talebimize göre bize verdi mi? Verdi. O zaman biz zaten cennet ya da cehenneme gitmemiz mevzusu bu ayağını sabitemizin şekil almasıyla zaten netleşti. Belli. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin dediği söz burada yerine oturmuş oluyor. Yani Başı, başı önemli ya bir şey. Ne kadar sınav diyorsak da zaten o ayağın sabiteyle bize bir e, rota verilmiş. Biz o rotada gitmek müyür üretindeyiz. Şimdi Çıkamıyoruz dışarı. biz bize verilen o e, şey diyelim iki skala arasında hareket Ka şeyimiz var. Evet. Gidiş gelişimiz var. sonuç Sonuç değişmiyor. Evet. Ama orada işte ya bunun bilincine şuuruna varmak var. Sistemi çözmek bilmek var. Ya da çözmeden bilmeden gitmek var. Ama yapacağımız fiiliyat ne yapacaksak yine yapıyoruz. Tabii. Burada mesele demek ki bu şuur yani bu idrak yani Hı. onun bilincine varmak. O sistemi çözmek sistemi çözebilmek ve sistemi çözdükten sonra da işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dediği gibi Hud suresinde 118'di değil mi? Hı hı. Emrolunduğunuz gibi dost emrolunduğun gibi dost doğru ol. 112. 112. 112. 112. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sözü burada bu ayet işte e, acaba benim ayağını sabitem Allah'ın emrettiği çizgiye uyuyor mu uymuyorum? Mesele bu. Zaten ayağım sabitem belli değişmesi mümkün mü? Değil şimdi allah Teala'ma diyor ki ben size emrediyorum şeriat verdim peygamber gönderdim ve emrediyorum bu emirleri yerine getir şunlar helal bunlar haram şunlar Farz demiş sıra sınıflandırmış peki bizim yaşantımız onun emirlerine ne derece uyacak? uyuyor işte ehlullah bu ayeti okuduğunda onlar da bir hüzün içerisine giriyorlar Acaba benim ayağını sabitem Allah'ın emrettiği istikamete uygun tutuyor mu? Örtüşüyor mu yani? Aynı şeriatta emrettiği hükümleri harbiyen yerine emrettiği şekilde yerine getirecek şekilde uygun mu? Belirsizlik korkutuyor onları. Belirsizlik korkutuyor bu sefer. Evet. Çünkü şunu da biliyorlar ki ayağını sabitesinde olan şey mutlaka kader dediğiniz mevzu mutlaka cereyan edecek, işleyecek. Takdir edilen neyse kaza kadar dediğimiz mevzu şaşmayacak, açığa çıkacak. Eğer ki ayağını sabit Allah'ın emrine muhalif bir fiilim varsa, bu da o zaman zuhur edecek, çıkacak, kaçarıyor, hiçbir şekilde kaçarıyor. İşte bundan dolayı üzülüyorlar. Peki sebepler onu değiştirmediğine göre sebeplere nasıl sarılırsak, sarılacağız? Yani. Se, sebepleri, Se, sebepleri değiştirmiyor. Hayır değişmez. Se, sebeplere ne? şükretmeyi şükretmeyi kastetti orada. Yani sebepleri e, bize bir nimet ulaştığında ya da e, başka bir şey ulaştığında o sebebe şükretme meselesi. Şükretmemiz lazım ki Allah'a şükretmiş olalım. Yani evet o, o gelen yine Allah'tan. Ama sebepler dairesinde geliyor. veyahutta da bir yoldan çıkmaz. Sapma yine sebepler dairesinde. İşte kişi arkadaşına uyuyor veya şeytana uyuyor. Bir yoldan çıkma. Yani sen sebebe ne kadar sıkı sıkıya sarılsan da ayağını sabitende. Neyse o o edecek. Ne olacaksa o cereyan edecek. E peki o sebebe sarılmanın mantığı o zaman. Şimdi sebep derken burada sizin kastettiğiniz tedbir evet. anlaşılıyor. Her ne kadar tedbir alırsan al takdiri bozmaz. Aynen Yine Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde geçtiği gibi Allahu Teala bir kuluna o günahı takdir ettiyse, kaza ve kader olarak o kuldan o günah cereyan edecekse, çıkacaksa Allah o kulunun aklını alır. İşte o zaman kişi gidip de e, şeye e, tedbire sarılamaz, tedbir yapamaz. Tedbirsizlik kalır orada. O kulunun aklını alır, kul o fiili işler günahı işler ve Allah aklı tekrar iade eder. İmam şimdi miydi hocam? Namaz vakti aklını veriyor tekrar. İmam şimdi biliyor. Evet. İyi mi? Tabii. Ne kadar enteresan. Yani tedbir aldığında da yine sonuç değişir. Tedbir de alsa tedbir takdiri asla bozmuyor yani. Ne kadar tedbir dalsa kişi takdiri de bozmuyor veyahut da Allah u Teala o konuda tedbir de aldırmayabilir. Takdir dediğimiz külli irade. Yani takdir Allah neyi takdir ettiyse, levh-i mahfuzda ne yazılıysa o cereyan edecek o zaman bu hadisenin böyle olduğunu işte burada sınavdan kastımız bu zaten yani bu mekanizmanın işleyişini bilebilmek bunu çözmek bunu anlamak dolayısıyla Allahü Teala'nın sünnetullah kanunu denilen bu mekanizmanın işleyişini çözdükten sonra bir cihetten insana huzur gelirken bir cihetten de işte aynı ehlullahın dediği gibi acaba emrolunduğun gibi dost doğru ol acaba benim ayağına sabitem uygun düşüyor mu, düşmüyor mu gibi bir endişe ve korkuda insanı bürür. Zaten Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir derken işte buraya da işaret var yani. Buraya işaret var yani. Sistemi anlamış. Allah'tan hakkıyla korkan alimlerdir. Çünkü sistemi çözmüş, biliyor ki neden korkması gerektiğini biliyor. Evet. Hakkıyla seven de alimdir. Hakkıyla korkan da alimdir. Evet. Tabii. O, o zaman ne oluyor hocam? Lübün de hoş, <gülüyor> Karun da olmuş. olmuş. geliyoruz. Yani şimdi burada artık en sonunda ne yapıyor kişi teslim mecburen teslim olmak zorunda olduğunun idrakine varıyor. Evet. Her ne yaparsam yapayım yazılmış olan bir kader var. Bunun değişmesi mümkün değil. Biz şimdi olaylar cereyan etmeden önce bilmiyoruz. Gerekirse tedbir almaya çalışıyoruz, sebeplere başvurmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama bir şey vuku bulduktan sonra yani açığa çıktıktan sonra cereyan ettikten sonra he, o zaman diyoruz ki bu demek ki kadermiş haberimde bununla karşılaşmak varmış. Bunu o zaman kabullenmek gerekiyor. Bu güzel bir şeyse hamd eder insan. Peki kötü bir şey sonuç çıktıysa yine hamdedecek. edecek. Resulullah Efendimiz her halükarda hamde etmiyor muydu? Evet. He, kamil olan her halükarda yine hamde etmesi gerekiyor. Evet. İşte burada e, her halükarda yine hamd etmemiz gerekiyor yani. İyi de çıksa, beğendiğimiz bir sonuçta çıksa, kötü bir sonuçta çıksa, sonuçta Allah'a hamd etmemiz gerekiyor takdir eden o ceryan eden hadiseyi bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bu şekilde gördüğümüz zaman da eğer bizim fiil olarak günah fiil diye tabir edilen bir günah fiili işlemişsek ve bu şekilde bir sonuç çıktıysa ortaya burada da kişi ne yapması gerekiyor Tabii ki tövbe istiğfar etmesi gerekiyor sistemi çözdü biliyor e bu da kendi ayağını sabitesi gereği o günah işlemesi gerekiyormuş o günahı da işledi peki e ben nasıl olsa ayağının sabitinde yazıyormuş bu günahı işleyeceğim dolayısıyla e, benim bir sorumluluğum yok ayağının sabitinde her şey yazılı olduğuna göre ben de yazılı olanı yaptığıma göre hiçbir sorumluluğum yok deyip de hadi eyvallah deyip gitmek yok orada kul kul olmamız hasebiyle o fil her ne kadar biz mashar olsak dahi bizden sadır olduğu için açığa çıktığı için biz orada tövbe istiğfar etmek zorundayız çünkü Allah bunu istiyor bizden Tövbe edeceksiniz diyor. Tövbe etmeniz lazım. Eğer tövbe etmezsek o zaman kıymetimiz olmak olmaz Allah'ın nezdinde, huzurunda. Yani onun Rab'liğini kabul etmemiş oluruz. Tövbe de ayağını sabit eder, değil mi? Muhakkak tabii ki. Tövbe etmemiz de ayağını sabit eden. Yani bazı insanlar tövbe etmez. etmez. Etmeden gider. Allah dilerse o tövbe etmeden gittiği için o fiillerden dolayı cezalandırır. Bu da ayağın sahibdesinin gereği. Çünkü o artık cezalandırılması gerekiyormuş demek evet, evet. Sonuç bu. Hocam hemen bağlamak için ayağın o soruma an anlı <gülüyor> talep ediliyor. Biz orada, <gülüyor> biz, orada e, şimdi biz talep ettik. Talebimize göre de Allah-u Teala takdir etti. Şimdi o takdirde yazıldı. Bu bizim ayağını sabitemiz olarak ee, netleşti. Şimdi burada onla, biz orada teferruat olarak her şeyi talep ettik mi? Veyahut da şu anki yaşantımızdaki konuştuğumuz sözler, kelimeler, yaptıklar, düşünceler, fiiller hepsi bütün teferruatıyla bizim talep ettiklerimiz mi denilirse burada iki farklı görüş sunulabilir. Bir, oradaki talebimiz özet olarak tafsilat değil de özet olarak Aşık. dolayısıyla buradaki açılımda o özetin getirisi şeklinde açılmış oluyor o zaman e, o özetin şeklinde gelen açılımla burada teferratlanmış oluyor mevzu yani oradaki bizim talebimiz bir nevi e, özet bir talep ne diyoruz mücmel evet. öz evet. ondan sonra müfassıl mufassıl da açılmış, tafsilatlanmış şekil oluyor. Buradaki cereyan edatı hadisede mufassıl oluyor. Yani açılmış oluyor. Oradaki bir e, talebimize göre buradaki detay açığa çıkıyor buradan. Bunu, bunu bunu, bunu yukarıda, ha, o Bunu demiştiniz ya. benziyor. Aşağı yukarı aşağı. yani öz olan şeyler aşağı doğru indikçe teferruatlanıyor, Tafsi, tafsilat oluyor yani. Teferruata giriyor. Çünkü e, burada meseleye şu açıdan bakacak olursak Allahu Teala'nın emri de mesela kül ol emri var mücmel bir emir öz cevher ama alemde aşağı in işte bu emir ne oluyor açılıyor mufassıl yani tafsilata giriyor ne, ne şekil olacaksa önce işte bu emir o ilgili meleklerle dedi ki 12 burçtaki meleklere geliyor o melekler aleme o sinyalleri daha tafsilatlandırarak yayıyor sonra o gelen sinyaller sinyal diyelim biz buna ya işte o tecelli ne dersek diyelim günümüz tabiriyle anlaşılması açısından da sinyal diyebiliriz işte bu kişiye geldiği zaman da mesela o güneş ışığının dünya üzerinde herkese e, yansıması vurması olarak gördüğümüz güneş ışığı ne yapıyor? nesnelerde ya da o mazharlarda farklı sonuçlar açığa çıkarıyor bu da şeyin istidadından kaynaklanıyor o mazharın Nesneler. salçalık biber kızarırken yeşil biber yeşeriyor Halbuki aynısı, ikisi de güneş aldı. Patlıcan mor oluyor. Patlıcan mor oluyor gibi. Ne oluyor? Tafsilat var burada Yani her birey ya da her mashar kendi ayağın sabitesi gereği o gelen sinyali değerlendirip ona göre bir zulm at çıkarıyor acaba. Güneşte böyle bir fikir yok. O dümdüz gönderiyor. Güneş Güneş ışını gönderiyor. Yani o kadar. İşte orada emir de emir olarak gönderiliyor. Herkes kendine göre alır, değil mi? Tabi. burada her e, ayağın sabitinin özelliğine göre herkes onu e, o sinyalleri çözüyor. Evet. Öyle diyelim çözüyor ve kendine göre ayağının sabitesindeki hakikate göre de değerlendiriyor bu sefer. İşte dedik ya bir e, güneş ışığı gibi geldiğini kabul edecek olursak e, ol emri gelirken birilerinin ölmesine birilerinin doğmasına sebep oluyor. Bu şekilde izah etmiş oluyoruz. Böyle Bu meseleyi böyle ifade ettik. Evet. İnsan seçiminde mecbur iken Niçin sorgu ve cezalandırma gerçekleşir? Evet. Veya insan dur müdür, mecbur mudur? Bir böyle bir soru soruyor. Eyvallah. Şimdi bu, bu meseleyi ifade ederken mertebeleri ayrıştırmamız lazım. Yani hangi mertebeden ifade ettiğimizi belirtmemiz lazım. Yoksa kaos, kargaşa çıkar. Şimdi şeriat düzeyinden, şeriat boyutundan, şeriat bakışından, meseleyi açıkladığımız, açıklamak gerekiyorsa, burada insan e, seçiminde hürdür. Yani iki şık sunuluyorsa insana, A şıkkını ya da B şıkkını seçip seçmemek o kişinin kendi elindedir. Yani kendi iradesindedir. Bu hangi bakış açısı? Şeriat mertebesinden bakış açımız. Zahiri. Zahiri diyelim. Şeriat mertebesinden bakış diyelim. Eğer kişi şeriat boyutundan algılayabiliyorsa meseleleri, bunun üzerinde hakikat boyutundan algılama düzeyine geçemediyse, idrak düzeyi o seviyede değilse bu kişiye hakikat boyutundan bu ha meseleleri izah etmek, e, ifade etmek zor olur. Dolayısıyla e, bu sefer mertebeleri kişi karıştırabilir. Yani şeriat ile hakikat mertebelerinden bakışı karıştırabilir. Aslında şeriat, hakikat birbirinden farklı şeyler değil. Ama mertebe olarak, farklı mertebelerde ifadeler değişmesi gerekiyor. Neden değişmesi gerekiyor? Ayette geçtiği üzere Allahu Teala buyuruyor ya, attığında sen atmadın, fakat Allah attı. Mesela bu ayet, bu meseleyi izah etmek için yerine oturan bir ayet. Attığında, önce Resulullah Efendimiz'e izafe ediyor atmayı. Attığında sen atmadın. Bak ilk önce attığında diyor. Ondan sonra sen atmadın. Fakat Allah attı. Şimdi burada attığında yani at, atıyor görünmekle burada şeriat boyutundan bir ifade tarzı var. Attığında sen atıyorsun sen görünüşte. Atıyormuş gibi göz görünüşte, zahirde evet. gözüken sen atıyorsun. Evet. Ama hakikatte atan sen sen değilsin. Atan Allah. Burada işte buradaki ayette ifade edildiği gibi mertebeyi ayırmak lazım. Şimdi e, hakikat boyutundan baktığımızda insan seçiminde hür müdür? Bunu tasavvuf ehli şuraya kadar getirmiş anlanmış. İbn Arabi Hazretlerinin izahatından da anlıyoruz. Demiş ki yokluk aleminden varlık alemine çıkışta allah Teala bireylere sordu, birimlere sordu. Nasıl yani nasıl bir kul olmak istiyorsunuz? Ne hal üzere olmak istiyorsunuz? Biz de birim olarak, yaratılan olarak, varlık olarak biz de talep ettik. Şöyle şöyle olmak istiyoruz. Bu talebimiz neye göreydi? Bulunduğumuz hale göreydi. Bakın bu lisanı hal ile bunu söylüyoruz böyle yani biz orada teferruatla şunu da ediyorum Allah'ım bak şunu isterim bunu da istemem şunu da isterim bak bunu da istemem böyle detay teferruatı yok burada bulunduğumuz hal bu çok önemli bulunduğumuz hal neyi gerektiriyorsa zaten otomatik onu talep etmiş olduk biz yani Allah'ta Allah bizim bulunduğumuz hal üzere de talebimizi verdi bu şekilde bizim ayağımız sabitemiz belirlendi belli oldu sabitleşti ayağını sabit ediyoruz sabit hakikat değişmez hakikat şimdi Peki o zaman şöyle bir soru geliyor. Daha önceki sohbetlerimizde de geldi. Peki burada benim hür iradem mi var? Buradaki hür iradem var diyecek olursak şöyle dememiz lazım. Bulunduğumuz hal üzere talep ettik. Bulunduğumuz hal o iradeyi gerektirdi. O talebi gerektirdi. Sen buna hür irademle talep ettim diye alıyorsan al. Yani genel manada bu, bu manada düşünen insan için söylüyorum. Yani ben talep ettim Allah'tan Allah da bana vermiş. Ben orada irademle talep ettim diye düşünüyorsa bir insan böyle düşünsün. Yok dese, derse ki, kardeşim o zaman benim orada bir iradem mi vardı? Allah'tan gayrı mevcudat var mı ki? Benim irademden bahsediyorsun. O zaman bende bir irade, müstakil bir irade olması mevzu, mevzu bahis değil. Orada e, beni bulunduğum hale getiren o bulunduğum hal Allah'tan talep edeceğim o bulunduğum hal olma noktasına getiren neydi peki? Hangi güçlü kudretti? diye bir soru çıkarsa e tabi ki orası allah Teala'nın iradesiyle oldu. Yine orada yine allah Teala'nın iradesiyle orada bulunduğu hal e, denilen noktada bulunmuş oldu o kişi. O zaman burada şu çıkıyor o zaman da biz Allah'tan talebimizde bulunduğumuz hal üzere talep etmek zorundaysak e, bulunduğumuz hale getiren yine o. Ha, O zaman burada e, mutasavvuflar ya da işte itikadi meselelerde izahatlar yapanlar demişler ki Allah'ta e, zorlama olmaz. Allah kimseyi zorlamaz. Sen talep ettin. Şimdi bir de böyle ifadeler var. Allah ceb cebren davranışta bulunmaz. Sen böyle olacaksın. Şöyle olacaksın. Hiç ki hocam. Şimdi bu ifadeyi i̇bn Arabi Hazretleri'ni öğrendikten sonra, okuduktan sonra evet Allah'ta zorlama olmaz. Bunu kabul ediyoruz. Ama Allah neye zorlayacak? Allah'tan gayrısı yok ki. Bak bu tırnak içinde. Allah'tan gayrısı yok gibi bir şeyi zorlasın. Evet. Burayı iyi anlarsak. Bir hücürt olur da zorlarsın. Evet. Yok. Allah'ta zorlama olmaz. Sözünü kabul ederiz. Evet. Ama nasıl kabul edeceğiz? Allah'tan gayrısı yok. Zorlayacak bir şey olamaz ki zaten. Evet. Yani Allah'tan başka bir şey olması lazım ki Allah onu Kudreti ondan çok yüksek, üstün olması lazım ki onu zorlasın. E böyle bir şey mevzu bahis değil. O hal. Böyle bir şey yok. O zaman e, o talebi yapmak için bulunduğumuz hal neyse, bulunduğumuz hal üzere olduğumuz noktayı belirleyen genel o zaman Allah oluyor bize. O zaman bu sonuç çıkıyor. İşte burada İsmail Hakkı Burssevi Hazretleri güzel ifade etmiş. Kitabında diyor ki, eren bir kişiye sormuşlar. Allah'a suç isnadından nasıl kurtuldun? O eren kişi de demiş ki Allah'ın mülkünde Allah'tan gayrısını koymadım. Böylelikle o soru da benim kafamdan çekildi gitti demiş. Yani kendisine ilmi sureti olduğunu bir yerde ikrar ediyor. Kabul ediyor. Yani Allah var. Ondan gayrı hiçbir şey olmadığına göre kim kimden hesap soracak? Şimdi bazen insanlar şöyle diyor ya Ben bu halimi adem talep etmişim Ben talep ettiğimi bilmiyorum Nasıl talep etmişim bana sorsaydı ben kötüyü talep etmezdim İyiyi talep ederdim Şimdi ben durduk yere ben, ben mi istemişim cehenneme girmeyi Ben mi talep etmişim Bana sorsaydı Allah ben cehennemi istemiyorum Cenneti istiyorum derdim Diyor mesela Hı. itiraz ediyorlar Bu tarz itirazlar ilmi Meselelere vakıf Olamamaktan Hı. kaynaklanıyor Yani ilmi meselelere kişi vakıf olsa Zaten tevhidi anlasa zaten böyle bir itiraz da bulunamaz yani. Ben mi istedim canım? Ben istemedim. Ben cennetlik olmayı istemiştim. Allah nasıl beni cehennemlik yazdı? O zaman senin dediğini kabul etmiyorum der. itiraz ediyor mesela insan. Bu itirazlardan? Anlaşılması güç olduğundan dolayı belki bu noktada bir şeydir. Anlaşılması çok güç. Ama Neden? Ama açılabilir diyor. Yani. Tabii. Yani. Anlaşılması güç yani. Anlaşılması çok çok güç hem yani Ama irade orada. <gülüyor> Allah'ın iradesi o şekilde. ama fiili senden çıkartıyor sen söylüyorsun i̇şte, talep ediyorsun. fiil bizden çıktığı için biz sorumlu de e, sorguya muhatap oluyoruz evet. sorumlu oluyoruz ve sorguya muhatap oluyoruz talep eden biz ha, talep o ayrı şimdi şöyle denilebilir ya kardeşim fiil tamam benden çıkıyor da ben hakikati öğrendim idrak ettim tevhidi anladım o üzere, fiil mi? benden çıkıyor ama fiil onun fiili ben diye de bir şey yok ki zaten e, mazhar ben dediğim mazhar Yine onun isimlerinden oluşmuş bir mazhar Ve oradan da Onun murad ettiği irade ettiği fiil çıkıyor açığa Diyebilir kişi Derse doğru mudur? Doğrudur Ama buna rağmen Biz birey olarak Birim olarak ben algısından Ne bu dünya hayatında ne de ahiret hayatında Asla kurtulamayacağız bir. Ve ben olarak Ya mükafata ya da cezaya Tabi tutulacağız bu da iki ben algısından çıkmamız mümkün değil. Burada e, şimdi yani var, nasıl ben, ben hocam? Ben ben algısından kurtuluş zaten yok. C cennet ortamında da yok yani ben ha, zaten bunu bugünkü paylaşımımızda da yazdık mesela. Ne dedik? Tevhidin hakikati insanın ancak sırrında yaşayabileceği bir şeydir. Yani bunu biz bu tevhidin hakikatine sırrımızda yerebiliriz. Zahirimizde ben tevhidin hakikatine erdim. Ben diye bir şey yok deyip de benden her şey sadır oldu denemez. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey. Çünkü kul kuldur, Rab raptır Kul hiçbir zaman Rab olmaz, Rab da hiçbir zaman kul olmaz. Bu şu hakikati iyi anlayalım Bakın Allah ile yaratıkları arasında hiçbir şekilde vücudi bir bağ yok. Bu hakikati oturtamazsak bu sefer kaosa düşeriz. O zaman her şey ona çıkar yani. Her şey o der o zaman ki bazı zümreler öyle diyor şu an. Aynen. Her şey o zaman diyor. Her şey o Madem ki ondan gayrı hiçbir şey yok her şey o diyor o zaman. Evet. O zaman ben diye bilinen de o buradan bütün fiiller de ona ait sözler de ona ait her şey ona ait. Dolayısıyla yapan da o eden de o ne dilerse onu yapıyor deyip yok, sıyrılıp çıkmaya çalışıyor. Şeriatıdan da çıkıyor zaten şeriat çizgisinde. Evet. Şurayı iyi anlayalım. Allah ile yaratıkları arasında hiçbir şekilde vücudi bir bağ yoktur. Gerçek vücut sahibi sadece Allah'tır. Bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Ne şey diyor hocam, kokusu bile yoktur Vücut kokusu almamıştır. Almamıştı. Yani bırak vücudu. Mevcudat vücut kokusu, kokusu. almamıştır. Niye Yani vücut kokusu alması mümkün değil. Çünkü onun vücudundan gayrı vücut yok. yok. E olmadığı için biz işte bu meseleleri tam kavrayamayışın sebebi bir defa tevhid hakikati tam oturmadığı için. Yani tevhid ne demek? Bunu tam anlayamayınca bu mesele oturmaz. Anlaşılmaz. En çetin, en güç meseledir. Doğru. Bu konuyu anlamak. Tevhidi bir çek, tam güzel bir şekilde oturması lazım. Tevhidin oturması için de müstakilen tevhid hakikati insanda kolay değil. Öyle oturmuyor. Nasıl oturması lazım? E, tevhid hakikatinin oturması için ayağını sabit eğileceksin. Levh-i mahfuzu bileceksin. Terkibi. Hakikati muhammediyeyi bileceksin. Terkibi bileceksin kadere kazayı bileceksin yani bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı şeyler tecelliyi bileceksin, bileceksin mazharı bileceksin yani bunlardan bir taş eksik olursa bu sefer tevhid inancında da bir nakisiyet olur o taşlardan biri eksik olduğu zaman bu sefer tevhid inancı işte oturmaz o zaman bu sefer hep bir yerden bir gedik olduğu için surda bir gedik olduğu için hep bir soru çıkar İyi de ama bu nasıl böyle oluyor aşamazsın bir, bir türlü aşamazsın orayı takılırsın çok soru sordur <gülüyor> şimdi orada işte o soru e, soru sorulacak soru muhakkak soru hakikate götürmesi lazım soru kazanç sağlaması lazım insana tabii. yani o soruyla birlikte bir hakikate dair bir bilgi elde edip yani o eksik parçaları puzzle'ın parçaları diyoruz ya yani, o parçaları tamamlayacak nitelikte olması lazım o soru insana onu getirmesi lazım burada tevhidi işte tam manada anlayamadığımız zaman bu sefer ayağını sabiteyi de anlayamıyoruz veya işte sorguyu da anlayamıyoruz neden soruluyor neden hesap neden ceza Hatırmıyor. allah Teala niye eypaki Allah bu kadar şimdi şöyle de bir soru gelebiliyor e, madem ki bütün bu her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretlermiş o zaman Allah cennete koyduğu kulları da madem ki ilmi suretler kendi kendini mi cennete koyuyor veyahut da cehenneme koyduğu kulları da kendini mi cehenneme koymuş oluyor gibi bir soru geliyor. Şimdi bu soru ve bakış açısı gene yanlış. Neden? Allah kendini koymuyor. Allah Allah'ın zatı her şeyden münezzeh. Bir defa bunu bir bilelim. Evet. Allah isimlerini koyuyor orada. İsimlerini de mazharını. İsimlerini, sıfatlarını. Evet. Bütün bu e, münasebete sebep olan şeyler isimleri ve sıfatları. Kendi değil. Zatıyla hiçbir alakası yok. İsimler ve sıfatlar bu şeyin içerisinde, Ölgeçim. bu hengamenin içerisinde, her neyse, mükafatın içerisinde veya alta cezanın içerisinde, olayı bu şey, bu bu manada düşünürsek o zaman her şey daha iyi yerine oturturuz. Hı -hı. Yani Allah işte bazı, bazı insanlardan duyuyorum çünkü Öyle sorular da geliyor bana O zaman Allah kendini mi koyuyor e kendini, Kendi kendine azap mı ediyor o zaman cehennemde şey Diyorlar mesela şey diyeyim, bir şey. Bir şey Tevhidi anlayamayınca bu sefer öyle bir soru da çıkabiliyor Burada Bütün bu azaba Ya da cezaya Mükafata Konu olan şey isimleri ama bu isimler o mazharlar dediğimiz yerden zuhura geldiği için Mesela biz ne diyoruz? Biz bir isim terkibiyiz diyoruz değil mi? allah Teala'nın bir isim terkibiyiz Bu şekilde isim terkibi olarak bana ne denilmiş? Bana şahsıma, zatıma Ahmet denilmiş Ama bu içimde özelliğimde bir isim terkibiyim ben Esmalardan yani Allah'ın isimlerinden oluşmuş bir terkip Farklı gramajlarda diyelim anlaşılması açısından Ve her, her birim böyle, her birey böyle bütün mevcudat alemde yaratılmış her şey Allah'ın isimlerinin gözüktüğü bir yer, şey, mazhar. Dolayısıyla e, her şey isimler. Olaya bu açıdan baktığımızda. Fiili hakiki tektire giriyor, değil mi? Fiili hakiki tabii ki tektir. Yani e, Allah'tan olması hasibiyle fiili hakiki tektir. Haydi, Şimdi konuyu baya bir dağıttık ama tekrar baştan toparlayacak olursak hakikat cihetinden baktığımızda bu şekilde ifade etmek zorunda kalıyoruz meseleyi açmak zorunda kalıyoruz. Ama şeriat boyutundan baktığımızda o zaman da diyoruz ki biz e, irademiz ile seçiyoruz. Şimdi peki bu çelişki değil mi? Yani ben o zaman hakikatten mi bakacağım şeriattan mı bakacağım? İşte onu da ne güzel söylemiş. Ehlullah demişler ki: zahirin ile, vücudun ile şeriatta ol. Sırrın ile hakikatte ol. Meseleyi de böyle çözmüşler. Yani vücudi olarak şeriyattasın. Yani vücudi olarak şeriat beni bağlar. Şeriatın hükümleri de göre hareket etmek ben zorundayım. daha basitlesiyor. El çardı, gönül yardı. Böyle bir kelime noktasal oldu. Şeriata göre evet bu sorumluluğun bana ait olduğunu tercih ettiğimi kabul etsem dahi şeriat bakışından ama hakikat bakışından baktığımız zaman bunu kabul edemiyoruz. Çünkü ikilik. Şeriat zaten ikilik boyutu. Yani şeriat çokluk ya. Kesret aleme. Yani burada ikilik boyutunda bu şekilde ikilik boyutundan bakışla insan kendi vücudumuzu ilgilendiren meselelerde ya da işte Ali'nin, Veli'nin Hasan'ın, Hüseyin'in e, arasındaki hukukta ilişkilerde şeriat hükmü geçerli. Çünkü herkes bir birey. Müstakilen bir birey. İkilik alemi dedik ya, çokluk alemi. keset alemi. Ama hakikat boyutunda baktığımızda bütün bunların hepsi cam oluyor. Hani fiili hakiki tehtire dönüyor. Burada her mazhardan farklı bir fiiliyatı zuhur ettiren yine o. Onun içinde dünyadayken e, gazap Allah-u Teala'nın gazabı pek fazla olmuyor. Yani ehli imana da e, iman etmiyende değil mi? Çünkü onlar kendi e, ayar saflesine göre hareket etti. Satış gayesine göre hareket ettiği için gazap görün pek fazla olmuyor gazap olduğu yerler var. Olduğu yerler. Ama umumi olarak genel manada gazap çünkü ayette de geçiyor mesela. Özellikle Allah'ı inkar eden emrine muhalif hayat yaşayanlar hususunda diyor ya onların haline bakıp da aldanmayın. Rahat içerisinde yaşadıklarına dünyada. Her istediklerini elde ettiklerine. Onlara Allahu Teala bu dünya hayatında dünyalık olarak vereceklerini verir ki ahirette azaplarını Ancak kat ve kat artması için. Ancak lüt kavmi gibi çok azgınlık gösterirse o zaman gaza. Ümmeti Muhammedten önceki ümmetlerde böyle umumi genel gazaplar oluyormuş. Evet. Ama ümmeti Muhammed'e yani Resulullah evet. Efendimizle birlikte bize Allah'ın bir e, lütfu, bir nimeti diyelim. E, bizim şeylerimiz her ne kadar belki de o zamanki kavimlerin yapmış olduğu o azgınlıkları, yapan veyahut onun derecesini bile aşan insanlar var şu an ha. ama direkt hemen gazap gelmiyor onlara neden bir müddet mühlet verilmiş Haştan başarılı bile oluyorlar ma birazsa zirve bir, yani, yoluyla diyorlar ya batıda yani evet. o sab, sapkınlıkta evet. evet. batıda e, önleri de açılabiliyor. Evet. Başarılı da olabiliyorlar. Evet. Taraflarda bulabiliyorlar ama vesaire ama vesaire. Günahlıkları arttıkça onların eee da Rabbim artırıyor. Çünkü cennetlik kıymetin dünyaya tekit edilmesi meselesi var ya. E, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme cennetli, geçtiğinde e, sizin cennetlik kıymetiniz dünyaya tekit etti. Evet. E, Tabii o, de, o haklarını burada almış oluyorlar. Almış oluyor. Yani buradaki o geçici evet. e, nimetlerle bu dünya hayatında yani haklarını istiyor. almış oluyorlar. Ben diyor Allah'ın yolundayım ama diyor o diyor sürekli inkar o artışta biz eksik. Evet istiyor. o sürekli bir eli yağda bir eli balda yaşıyor. Ben hep Allah'ı e, Allah yolunda giderken, abdestime namazıma dikkat ederken niye bu kadar sıkıntılar içerisindeyim gibi düşüncelere girebiliyor bir Müslüman. E burada Müslüman zaten dünya hayatında e, o rahatlığı, onlar gibi rahatlığı bulamaz. Her halükarda sıkıntı içerisinde olur yani. Olmak zorunda. Müslüman dört dörtlük bir dünya hayatı yaşayamaz. Dünya hayatı zaten e, doğası gereği bir sıkıntı zaten var. Olması gerekiyor. Burada Müslümanın çekmiş olduğu sıkıntılar işte sınav olur, imtihan olur, nimeti, ahiretteki nimeti arttırmak için Allah-u Teala bu şekilde sıkıntılar vermiş olabilir bu manada da düşünmek lazım bir de çekilen sıkıntılar müslümanın çekmiş olduğu sıkıntılar mutlak surette bir mükafat olarak ahirette mükafata dönüşecek bunu da bilmek lazım mümin bir yolda yürürken ayağa taşa takılsa sendelese başı ağrısa bunların hepsi bir günahına kefaret ya da ahirette alacağı bir nimete kapı açmış oluyor bunu bu şekilde düşünmek lazım yani. dolayısıyla dünya hayatında meşakkat sıkıntılar olabilir. Bir de i̇bn Arabi Hazretleri'nin bir sözü vardı ya, gariptir diyor işte. Evet. Mümin dünya hayatında gariptir. Evet, evet. Neden gariptir? Asli vatanından ayrılmış çünkü. Yani mümin artık idrak etmiş tevhidi. Benim vuslatı arzuluyor. Ancak vuslat kavuşursam o zaman mutmain olacağım, mutlu olacağım diyor yani. Dolayısıyla bu dünya hayatında garip. Çünkü vatandan ayrım. içinde de olsa Garip. garip. Ne olursa olsun. Yani dünyalık olarak ne nimet elde etmiş olursa olsun mümin haciki manada gariptir burada. Çünkü vatandan ayrı garip. Gurbet demek. Gurbette. Gurbete, kime derler gurbete giden? Vatanından, vatanından ayrı olana e, gurbette derler. Dolayısıyla mümin vatanından ayrı. Ancak ahirette işte o vatanına vasıl olmuş olacak yani. Vuslatı bulmuş olacak. Bu manada garip oluyor. İşte şeyde ahirette gariptir diyor. Kafirlerde bedbahtlar da ahirette gariptir onlar da cehenneme girdikleri için garip olacaklar kendi asli vatanlarına kavuşmak gayesiyle ee, şey yapmadıkları için fiiliyatta bulunmadıkları için Allah'ın emir ve yasaklarına uymadıkları için bedbahtların diyarı olan cehenneme git, gitmeleri hasebiyle garip kalacaklar orada çünkü vatandan ayrı kalmış olacaklar <gülüyor> cennete göre bu müminin zindanıdır diyordu dünya. Yani. Tabi. Yani cennet hayatına göre mümine burası zindandır. Tabi. Zindandır burası. O zindandan çıkış işte vuslat. E, ahirette e, allah Teala'nın nimetlerine kavuşmak ile elde edilebilecek bir şey. Başka bir şey var mıydı? Evet. Bu hafta sohbetimizi burada noktalayalım inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena atina fit dünya ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar Allahümme ufirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el al emmat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedenil Fatihi lima uliga vel hatiminima sebega Nasr al haqq bil haqq vel hadi ila sıratika müstakim ve ala alihi haqq kadrihi ve miktarihi al azim Subhanallazi yarani subhanallazi mekani ya'lemu mekani subhanallazi yarani es-salatu ve selamun aleyke ya rasulullah es ve selamun aleyke ya habiballah es-salatu ve selamun aleyke ya seyyid el-evvelin vel akhirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin el-fatiha